Şimdi ekranı da bu tarafa çevirebilirsem. Evet. <gülüyor> Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum, Nasıl yapacağım? Ekran ters evet. dönmüş Hemen sizin görüntünüzün altında böyle bir ok işareti olması lazım. Evet. Ona bastığınızda dönecek diye tahmin ediyorum. Aa, ama göremedim onu. Böyle kamera var. Kameranın yanında böyle iki ok birbirine dönüyorlar. Hoş <gülüyor> <Tamam. gülüyor> Hoş geldiniz. Kolay değil yaşlılarla uğraşmak. Estansiyonlar, estansiyonlar. <gülüyor> e, uygulamalar her gün değişiyor. Evet. De her gün hep beraber ayak uyduruyoruz. Evet. Nasılsınız? Görüşmeyelim Fatma Hocam. İyiyim. Teşekkür ederim canım. Siz nasılsınız? Allah'a çok şükür. Hamdolsun. Bugün, bugün yine biraz heyecanlıyız biz Medya Genç olarak. Çünkü yeni bir seriye başlıyoruz. Evet. E, kitap Söyleşilerine. Ee, aslında sizi daha önce burada hep vaize kimliğinizle ağırladık. Bu sefer de yazar kimliğinizle inşallah istifade edeceğiz sizden. Ee, bilmeyenler için ben tekrardan e, Fatma Bayram hocamızın altı e, kitabı var diye biliyorum ben. Hocam güncel yetişememiş olabilirim. Olmuş. <gülüyor> e, ama biz bugün merkeze e, en güzel isimler 99 Esma Sonsuz Mana kitabını alacağız. Tabii bunun dışında biraz yazarlığınızdan, hangi teknikleri kullandığınızdan, yazmanın sizin için anlamından gibi e, evet. biraz daha hem bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlara belki ışık olur diye hem de biz biraz sizi daha yakından tanımak istediğimiz için böyle evet. kenar bir sohbet edeceğiz. E, zaten yayınladığımızdan beri sağ olsun takipçilerimizden de sorular geldi. Ben onların hepsini buraya not ettim. Oradan faydalanarak böyle akışı biraz yönlendiriyor olacağım. E, yorumlar şu an kapalı ama soru iletebiliyor yine izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Onları da aralara katacağım tamam ee, böyle başlarken hocam sizden ön e, yani bu kitabınızla ilgili nasıl oldu yazma süreci fikir Hı -hı. nasıl çıktı bunu bir dinleyerek başlayalım istiyorum uygun mudur? Hı -hı evet evet elbette çok teşekkür ediyorum gerçekten beni hala ürperten bir e, sıfat yazar sıfatı hiç e, yazar diyemiyorum kendime e, hala yazı dersleri almaya devam ediyorum farklı e, kanallardan ve e, <gülüyor> yani yazar olmak bambaşka bir şey yani her yazı yazanın yazar olduğunu da düşünmüyorum kendim acizane e, yazıcı demeyi mesela <gülüyor> tercih ediyorum konuşmacı var ya o zaman neden yazıcı da olmasın Hmm. E, diyelim yani işte yazıyı da e, kendi mesajlarını aktarmak için yazıyı da kullanan kullanmaya çalışan birisi olarak tarif edelim hakikaten yazar olmak tırnak içerisinde çok büyük bir e, nitelik bana göre e, ve ben daha yolun e, hani en başında olmasam da yani başlarındayım üçte birini belki yol almış durumdayım. Kendi yolunu yani. Dolayısıyla e, yazar kavramı hakikaten ürpertiyor. Araştırmacı yazar, ilahiyatçı yazar falan diyorlar. E, çok ürpertiyor beni. E, büyük bir şey yüklüyor sırtıma. Yani büyük bir yüz yüklüyor. E, onun bir altını çizmiş olalım öncelikle. Sonra Esma Yusna kitabına geçelim. E, hakikaten e, ben bunu her yerde Dile getiriyorum, çok tekrar oldu ama e, bununla başlamak istiyorum yine. Ben e, bu kitapla ilgili e, düşüncem şu e, hocam, e, diyorum ki Cenab-ı Hak e, bende nasıl bir hayır gördü ki bunu bana nasip etti. Yani bu işi yapmayı bana nasip etti. E, Esma-i Hüsna'yı yazmak e, alemlerin Rabbini anlatmak demek. Onun niteliklerini anlatmak demek. Tabii her anlatma ister istemez bir sınırlandırma. Yani her tarif, her tanım onu sınırlandırmak demek. Sınırsız bir varlığı, yani rahmeti sınırsız, ilmi sınırsız, hikmeti sınırsız, affı sınırsız olan bir varlığı, insan kendi kelimeleriyle ne kadar tarif edebilir? O sınırsızlığı ne kadar tarif edebilir? Ve ben hem ilmi anlamda, bunu tevazu için söylemiyorum, kesinlikle insanın kendisini bilmesi en büyük bilgilerden bir tanesi. Hem ilmi anlamda, hem edebi anlamda buna çok da layık olmadığım halde, kendimi öyle görüyorum, Allah Teala'nın bunu bana lütfetmiş olması çok çok büyük bir ikram benim için ve Rabbimin bende bir kıymet gördüğüne dair de bir hüsnü zan yani öyle bir hüsnü var Rabbime karşı. Şöyle oldu birisi bana deseydi ki Esma-i Hüsnay'ı kitap olarak yaz altından kalkabileceğimi düşünmezdim yani böyle bir şeye girişebilir miydim bilmiyorum fakat şu anda kesin tarihi hatırlamıyorum bir 7-8 sene kadar önce Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında çalışan Damia Abul hocamız beni aradı ve dedi ki biz işte Diyanet Aylık Dergi'de her ay Esma Yunusna'dan bir tanesini yazmayı düşünüyoruz ve sizi münasip gördük dedi. O sıralar ben böyle henüz yazıyla çok öne çıkmış biri değilim. E, fakat işte bir iki kitabım yayınlanmıştı e, bir vaizenin günlüğü ve okumaları sanırım işte e, diyanetin yayınladığı dergilerde de birkaç yazım çıkmıştı e, hak hala e, her fırsatta Lamia Abul Hocaya minnettarlığımı ifade ediyorum. Yani o kadar e, hocalarımızın içinden beni bu işe uygun gördükleri için e, bana ne kadar büyük bir iyilik yapmışlar ve ben hani nasılsa bir dergi yazısı e, küçümsediğimden değil ama bir kitap değil yani sonuçta <gülüyor> e, işte biraz yazarım olursa olur olmazsa bırakırız başkası devam eder e, düşüncesiyle bir deneyelim düşüncesiyle e, başladık. İşte ilk önce bir sayfa verdiler. O yüzden ilk isimler biraz daha kısa. Ondan sonra iki sayfaya çıktı dergide ve yaklaşık altı sene kadar bu isimlerin her birini tek tek ben her ay bir tanesini yazmak sürekli bir iki ay atladık sanırım bazı işler sebebiyle. Altı sene kadar ben bu isimleri yazdım. Ve bittiğinde de e, o zaman da Huriye Martı hocamız e, dini yayınlardan sorumlu başkan yardımcısıydı Diyanette Tekad sanırım hala öyle. E, onun e, riyasetinde işte demişler ki bunları bir kitap olarak basalım yaşadığım sevinci tahmin edersiniz hem bir mahcubiyet duyuyorum yani böyle bir literatürün içinde ismi geçen biri olmak çünkü hakikaten çok dev isimler tarih boyunca kelamda, tasavvufta çok dev isimler Esma-i yazmışlar Muhittin bin Arabi başta olmak üzere ve o isimlerin içinde benim de ismimin hani en altta tabii ama yer almış olması bana hem büyük bir ee, onur bahşediyor tabii ki ama aynı zamanda büyük bir mahcubiyet bahşediyor yani hala iliklerime kadar o mahcubiyeti hissediyorum ee, hikayesi böyle oldu ee, tekrar tekrar Lamia bu hocaya teşekkür ediyorum ee, bir ışık yaktığı için evet. evet ben şeyi fark ettim hocam dinlerken aslında bir kitap olsa korkarak yaklaşırdım evet dediniz? Belki bu sizin yazarlık tekniği olarak da böyle parçala yük dediğimiz, hani hmm. parça parça olduğu için belki sizin için çok evet. daha hani, korkmadan e, yaklaştığımız bir şey de dönüşüm evet. şöyle. Çünkü evet. çok uzun bir süreçten bahsediyorsunuz. Evet. E, çünkü şuradan yani... bunun altını çizdim. Çok sorulan şeylerde yazmaya başlamak isteyen arkadaşlarım hani nasıl başlayacağım gibi böyle bir sorusu da vardı. O yüzden altını çizmek istedim. Özellikle. Tamam. O zaman bunu birleştirelim. Bu soruyla sizin tespitinizi çok önemli. Bak ben de şimdi kendimde bu niteliği dışarıdan bir gözle sizin sayenizde görmüş oldum. Hakikaten ben e, akademik bir kimliğim olmadığı için Biliyorsunuz işte akademik dünyada çalışanlar, akademisyenlerimiz işte önce yüksek lisans yapıyorlar, orada bir tez yazıyorlar. Sonra doktora yapıyorlar, orada da kocaman bir tez yazıyorlar. Yıllar sürüyor. Yani bazen 10 yıla çıkıyor bir tezin ortaya çıkması. Efendim makaleler yazıyorlar, o makaleler de uzun soluklu çalışmalar. E, biz vaizler böyle hep nokta atışı ve kısa soluklu, biraz da benim mizacım da ona yatkın. E, ben mesela şimdi bir yazı dersinde e, bazı yazı ödev veriyor hoca ve işte bunu tekrar tekrar üzerinden geçmemiz, tekrar tekrar orasını burasını düzeltmemiz gerekiyor. E, o şey yok bende, yani o ince işçilik diyelim. <gülüyor> o uzun bir şey üzerinde uzun uzun çalışmak yok. Ee, daha çok böyle e, nasıl diyeyim koşarken, hayatı koşarak yaşıyorsunuz farz edelim. En yakındaki çiçekleri toplamak gibi düşünün. Hani böyle bir bahçeye girip en iyisini seçip işte onları toplayıp bir demet yapmak değil de böyle koşar adım yaşarken hayatı e, elinizin erebildiği güzellikleri toplayabilmek diyelim. Herkesin bir tarzı var. Benimki de evet. öyle ama biraz e, benim de e, yavaşlamam ve biraz daha e, ince işçilik yapmam gerekiyor. Eğer hani yazıcıdan yazara şey yapmak istiyorsa, <gülüyor> yükselmek o zaman, bu biraz kişisel hedefiniz gibi sizin. Evet, evet, evet. Çünkü ben evet. E, mesela sizin e, kitaplarınızın sayfasında Instagram postlarınızın da aslında yazıcı kimliğinizle yazar <gülüyor> kimliğinizin böyle Arası bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü yine bizim aslında baktığımız, yolda yürürken gördüğümüz çiçekleri e, koşarken toplayıp başka bir bakış açısıyla bize sunuyorsunuz. Hı hı. Ben orada da o posterde da çok kendime dersler çıkarıyorum açıkçası. Bu dizicilerin evet. de aynı şeyi evet. düşündüğünü düşünüyorum. Belki o yine e, yazıcı kimliğinizin bir katkısı olarak bize her evet. gün ulaşabileceğimiz ürünler çıkıyor. Yani böyle görmenize çok sevindim. Ee, çünkü e, samimi olduğunuza inanıyorum bu düşüncelerinizde. Hani böyle hocayı şataflayalım diye söylenmiş sözler. İhtiyacınız yok bence hocam. Ben, <gülüyor> samimi, ben içimden gelin. <gülüyor> Yapmayacağınızı biliyorum. E, efendim çok sevindim çünkü e, hani e, çok da böyle özenilmemiş, çok da böyle işte ince ince işçilik yapılmamış e, ama hani işe de yarayabilecek. Yani Kimisi böyle muhteşem bir gül buketi yapar. Kimisi de işte gelincik, papatya, işte biraz ot, mot bir şeyler. <gülüyor> Hatta arada hittibar çiçekleri falan ne varsa önüne ne çıktıysa toplar. Ama o da güzel bir bukettir yani. O da güzel bir e, şey verir, hava verir bulunduğumuz ortama. E, ben kendimi ikinci grupta görüyorum. Biraz da mizacımla da alakalı bu. E, Miktarcımı da e, bu konuda eğitmem lazım. Yani daha böyle derinleşmek için efendim böyle durup ince ince çalışmaya yönelmek lazım. Yaş kaç olursa olsun ben yakında 60 yaşında olacağım. Dolayısıyla insanın bu yaşta bile eğitime devam etmesi, kendisini geliştirmek istemesi ve Efendim eksiklerini çekinmeden söyleyebilmesinin de arkadaşlarımız için motive edici olacağını düşünüyorum. Şimdi yazıya nasıl başlayalım diyenlere bir iki tavsiye de bulunayım. Ben bir, dediğim gibi bir yazar olarak görmüyorum kendimi ama yazan biri, hani yazar biri Hı -hı. Bir defa e, ben kendi hikayemi söyleyeyim en en başta yani Esma Yüksel'dan da önce ben anlatan biriydim. Yani konuşan biriydim. Konuşmayı seven, işte topluluklara hitap etmeyi seven, bir kişi bile olsa Yani düşüncelerini konuşma yoluyla paylaşmayı seven biriydim. Bir arkadaşımız, Diyanet'ten yine beraber öğrencilik yıllarımızdan beri tanıştığımız Nevin Meriç hocam var. O da Instagram'da aktif. Evet. Nevin Meriç hocamız da o zaman Diyanet'te çalışıyor ve onun çok farklı bir yol açtı, çığır açtı. Ee, akademik çalışmalarını işte o 28 Şubat vesaire sürecinde yarım bırakmak zorunda kaldı. Fakat e, hiç bırakmadı. Yani o metotla çalışmayı hiç bırakmadı. İlla bir üniversite e, bünyesinde olması gerekmediğini insanın e, kendisini disipline ederek de akademik araştırmalarını çeşitli eserlere dönüştürebileceğinin örneklerini verdi. Ve hepsinden önemlisi Fatma Hocam bizi çok teşvik etti. Yani bütün vaiz arkadaşları yazmaya çok teşvik etti. O kadar ki o zamanlar böyle sosyal medya falan yok. Bir blog galiba, blog deniyor şimdi. Aizen der diye böyle vaizlerin toplandığı ve yazılarının paylaşıldığı bir web sitesi kurdu kendisi. Hı -hı. Bir arkadaşıyla haber. Orada bizim yazılarımızı hepimize baskı yaparak yazı istedi bizden. Ondan sonra yazılarımızı paylaştı orada. İşte o paylaşılanlara böyle yorumlar geldi falan. Yani beni yazıya ilk teşvik eden e, kuvvetle başkaları da muhakkak olmuştur ama kuvvetle, ısrarla e, teşvik eden, takip eden yazı isteyen, yazı alan e, Nevin Meriç'tir. Efendim, onu e, vefa ile anmak lazım. Yani bir defa sizi böyle bir e, motive eden birinin olması çok büyük bir avantaj. Evet. Bir de biz sözlü bir gelenekten gelen bir toplumumuz, yazılı bir gelenekten gelmiyoruz. Yani mesela biz oturup sohbet etmeyi severiz, sabahlara kadar konuşmayı severiz. Efendim bütün bizim mesela bakıyoruz muhitlerimize, işte kafeler, siz söyleyin insanların oturup böyle sabaha kadar konuştuğu yerler, uzun uzun yenilen yemekler, masa başında geçirilen vakitler bunlar hep sözlü kültürün devamının yansımaları. Ee, ben mizaç olarak da e, efendim e, konuşmayı seviyorum, insanlarla beraber olmayı seviyorum. Dolayısıyla e, bunu ya, e, buradan söküp kendimi yazıya yönelmen tabii çok kolay olmadı. Çeşitli hayat olayları da gerekti bununla ilgili. Ama ben genç arkadaşlara bilhassa dediğim gibi teşvik edici bir ortam ya da kendilerini motive edecek bir gerekçe yani bir yere söz vermeleri olabilir bu. İşte küçük küçük Instagram'da yazmaları olabilir veya başka mecralarda. E, bu yazıların çok böyle kişisel işte bugün çok mutluyum, bugün çok üzgünüm falan gibi değil de e, efendim daha böyle bütün insanlığı ilgilendiren e, meseleler üzerine illa böyle çok o, hani hamasi de olması gerekmiyor ama insanlık Hı -hı. üzerine yazarlarsa oradan e, efendim yazıya e, çok daha hani e, kalıcı ve e, nasıl onları geliştiren teminler olabilir bunlar. Ama hmm. hepsinde ben, ben günlük tutmalarını tavsiye ediyorum. Hmm. Bütün arkadaşlarımıza. Ee, benim mesela ciddi eksikliklerimden bir tanesidir bu. Ee, günlüğüm yok, arşivim yok. Yani herhangi bir arşivim yok. Mesela ben 30 yıl Diyanet'te görev yaptım. Bana sorulan soruları insanların anlattığı hayat hikayelerine isim kaydetmeden sadece olayları bile kaydetseydim. Bugün şunlar soruldu, bugün şöyle bir e, hikaye geldi diye. Şimdi muazzam bir arşiv olacaktı elimin altında. E, böyle arşivci tarafların yani... Karşılaştıkları önemli isimler, konuşulan problemler, işte şu yaşta şu konuyu konuşmuşuz, mesela bunu tartışmışız gibi, işte bu mesela e, okuduğunuz kitaplardan güzel cümleleri bile bir tarafa kaydetmeniz daha sonra onların her biri sizin için bir yazı konusuna e, dönüşebiliyor. Yani arşivci taraflarını ve günlük e, tutmayı e, bir alışkanlık haline getirmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlara. Evet. Şu anda çok fazla yazı atölyeleri var. Hakikaten çok fazla zaman kaybetmeden yani deneme yanılma yoluyla uzun uzun zamanlar harcamadan çok daha kısa yoldan kendilerini eğitebilirler. Net yazının çok güzel atölyeleri var. Efendim onu da hararetle tavsiye ederim. Ali Ural Hoca'nın atölyelerinden şu ana kadar birçok ödüllü yazar çıktı. Yani sadece o atölyeden yetişerek. E, kitapları ödül alan, işte ilk aklıma gelen Rahşan Tekşen Hüdide Ertürk gibi arkadaşlarımız çıktı. Efendim böyle bu e, ustalarla çalışmak e, elbette e, siz söyleyin hani Hüdai gibi kendi kendini yetiştirmeye çalışmaktan çok daha hızlı yol almalarına yardım ediyor. Bir de kendilerini keşfetmelerine, yani benden yazar olur mu? Hani çok ite kaka oluyorsa, her seferinde birçok problem oluyorsa, ciddi bir gelişme ortaya koyamıyorlarsa, hani kendisini de tanımış olur, boşuna zaman kaybetmemiş olur. Hı -hı. Bunu da evet. yani aslında biraz başı planlı olmak gibi geldi bana. İşte günlük tutmak da çünkü belli bir düzen ve plan Hı -hı. gerektiriyor. O arşivcilik de o e, sabahla devam etmek, yani o da yine bir plan gerektiriyor. E, planlı olmak biraz her işin başı gibi galiba. Biz Hı -hı. gençler biraz o kısımdan kaçıyoruz ama maalesef evet. Yani yazma konusunda Fatma Hocam, iç disiplin çok önemli. Yani her gün yazmanız gerekiyor. Bir yere mesela birisi sizden yazı istiyor, bende de biraz eksik o. Tam olsa çok daha velut bir yazar olabilirim, gerçek bir yazar olabilirim. Ee, yani o tarihlere riayet etmek, teslim tarihlerine riayet etmek veyahut da her zaman sizden yazı istenmez ama siz kendiniz bir şeyi bitirmek isterseniz onu planlı bir şekilde sona erdirmek ve e, yıllar önce Kur'an kursu öğrencisiyken okumuştum Mizancı Murat'ın Turfan'da mı Turfa mı diye bir romanı var. Hı hı. Orada roman kahramanının söylediği bir cümleyi hiç unutmuyorum. Diyor ki dava adamının önündeki engeller büyük engeller değildir. İşte hapislere atılmak, mahkemelere çıkmak falan değildir. Bunları aşar yani dava Dava adamının önündeki engeller küçük engellerdir. Yani bugün misafir geldi, yarın akşam işim var, uykum var, işte şu filmi izleyeceğim falan. Bu küçük şeyler var ya günlük hayatta. Onlar hep önünüze çıkar. Ve hani sizden istenen diyelim ki işte 800 kelimelik bir yazının ya işte son iki günde de yazarım falan zannedersiniz ama öyle değil. Ee, onun her gün zaman çalışılması gerekiyor. Ee, ortaya düzgün bir şey çıkarabilmek için. Bu da bir iç disiplin gerektiriyor. O bakımdan çok haklısınız. Yani planlı olmak, iç disiplini geliştirmiş olmak e, son derece şart. Hele de kadın yazarsanız yani kadın Düşün işte misafiriniz geliyor, çoluk, çoluk çocuğunuz var, arkadaşlarınız var, to benim torunlarım var şimdi. Yani şu anda torunum içeride, sabahtan beri ben ders yapıyorum. Yani <gülüyor> evet o, o şeylere hayır diyebilmek için çok güçlü bir evetiniz olması gerekiyor. Çok hmm. severim bu kişisel geçmişlerden çaldığım bir söz. <gülüyor> ee, e, Günlük hayatta bir şeylere hayır diyebilmeniz için sizin çok güçlü evetleriniz olması lazım. Yani evet bugün bunu yapacağım e, demeniz lazım. Bu da planlı ve disiplinli e, bir karakterle mümkün. Evet. O zaman bir kereden bir şey olmaz demiyoruz ya da azıcık işte diyeti bozarken de öyle başlar ya canım. Hani ya bir tadına bakayım sadece gibi. Oradan bir taviz tavizi doğru. Böyle demiyoruz. Biraz daha disiplinli ve evetimize odaklanarak devam ediyoruz. Evet. Yani şöyle bir kereden bir şey olmaz bence de ama Hı -hı. yarın devam etmelisiniz. Hı -hı. Yani bir nasılsa bir kere bozdum deyip bırakıyorsanız o felaket. Hı -hı. Yani ara, mesela bugün işte yıllardır görmediğim birisi gelmiş benim de planımda yoktu bugün yazı çalışacaktım bir araştırma yapacaktım ama o insanı da sadece bugün görebileceksem evet bir kereden bir şey olmaz yani her şeyi bırakıp o insanı görme, görüşebilirim Hı -hı. ama bu gece bir saat daha az uyuyarak veya yarım saat veya başka bir işim planladığım başka bir şeyi erteleyerek kaldığım yerden devam etme iradesini göstermem lazım bir kere bozdum ya deyip bırakmayacaksa evet. bir kere borçmaktan bir şey olmaz. Tamam, tamamdır. Ee, şimdi hazır yazarlıktan devam ediyoruz. Esma'dan hmm. biraz uzaklaştık. Onun ilgili sorular da var. Onu sonunda biraz evet. daha soracağım inşallah. Ee, Kullandığınız tekniklerle ilgili de soru gelmişti. Mesela hmm. 6 dakika kitabını yine biz bir teknik üzerine oluşturduğunuzu biliyoruz. 6 dakika yazma tekniği gibi. Bunun gibi başka teknikleriniz var mı? Kullandığınız, sevdiğiniz? Onu hmm. bir sormak istedim. Yani ben alaylı olduğum için maalesef e, şey işte daha yeni yeni dediğim gibi e, kendimi eğitmeye çalışıyorum yazı konusunda artık Rotan bu tarafa yöneldiği için e, böyle e, çok teknik ve üzerinde uzlaşılmış teknikler tavsiye etmemi beklemeyin. Ancak kişisel olarak bu işi nasıl yaptığımı Hı -hı. size anlatabilirim. 6 dakikayı Behiye Malkoç Hoca ile yazı çalışırken kendisi öğretmişti. Aslında 6 dakika bir kitap oluşturmak için yazılan yazılar değil. Sizin gerçek yazılarınızdan önce beyninizi boşaltıp rahatlat rahatlamak, böylece asıl yazacağınız şeye odaklanmak için uygulanan bir teknik. Hı hı. Yani şöyle, ben şimdi yazıya oturdum. 2 saat, 3 saat bir yazı üzerine çalışacağım. Ona çal başlamadan önce, o çalışmaya başlamadan önce 6 dakikada bir yazı yazıyorum. Gerçekten saati kurarak. 6 dakikaya. Ee, rastgele bir kelime seçiyorum. Bir kitabının herhangi bir sayfasından diyorum ki işte 30. sayfanın 3. satırının 5. kelimesi diyorum. Açıyorum. Orada ne var? Mesela dikkatlerinize diyelim. Dikkatlerinize dikkat değil. Yani ekleriyle beraber o kelimeyi Hı -hı. alıyorum ve hiç kalem susmadan bunun kriteri bu. Yani böyle düşünerek değil. Kalem hiç durmayacak. 6 dakika boyunca yazıyorum. Böylece bunu yazarlar gerçek yazarlar baktım sonra Türk edebiyatında da bunu kullanan epey bir yazar varmış. Ee, dediğim gibi şuur altlarını, kendi iç dünyalarındaki duygularını boşaltıp arkasından yazacakları yazının daha hani kişisel etkilerden arınmış, hı. daha evrensel e, kitleye hitap eden yazılar olmasını sağlamak için yapıyorlarmış. Hı hı. E, fakat bizim şimdi biz başladık bu 6 dakikaları yazmaya. Bediha hoca diyor ki bana sürekli Fatma Hocam diyor, yani benim yazılar hep böyle bir şey öğretiyor, hep bir şey anlatıyor falan. Hayır diyor, böyle olmayacak diyor. Resmen diyor, hani altınız, aklınıza ne gelirse diyor. Ya artık zar zor sonuna doğru, yani ortalara doğru hoca ikna oldu ki benim şuur falan da böyle. Yani. <gülüyor> Onun Meslekli üzerine... deformasyon olabilir <gülüyor> mi <mu> hocam? Olabilir. <gülüyor> efendim bir de tabi sadece mesleki deformasyon demeyelim bizim gençlik yıllarımızda yaşıklarım çok iyi bilir. Bizim gençlik yıllarımızda Fatma hocam inanılmaz bir idealize gençliktik biz. Yani bütün hayatını inançlarına ve ideallerine göre şekillendiren ne yapacaksa mesela işte seçeceği bölüm. Biz üniversite sınavlarına girdik bir arkadaşım var. O da böyle çok dava ehli Fikri Hoca. Ondan sonra e, oturduk onunla. Dedik ki hangi bölümleri seçelim? Bana dedi ki sen ilahiyatı yaz. Çünkü sen hafızsın dedi. Boşa gitmesin hafızlık dedi. Oradan yürü. Ama ben dedi edebiyat yazacağım dedi. E, Öğretmen olup gençlere işte e, değerlerimizi aktarabilmek için. Yani böyle her şeyimizi yoksa ben ilahiyatı yazdığımda mesela o günkü sistemde 45 puan fazlam vardı. Fazla puanım vardı yani ilahiyattan. <gülüyor> Ama... <gülüyor> İşte bununla hizmet ederiz, bu yolla yine hizmet ederiz diye yazdık. Demek istediğim şu ki, hani bizim bütün hayatım evliliklerimizi ona göre yaptık, efendim mesleklerimizi ona göre seçtik, meşgalelerimizi, her şeyimizi ona göre seçtik. Öyle olduğu için de belki şuur altımızda daha işte okul kursu öğrenciliği yıllarından itibaren bu şekilde biçimlendi ilim ve felsefe bakımdaki. E, hocalarımızı da rahmetle yad edelim. Bizi böyle e, idealist yetiştirdiler hakikaten. O dönem gerçi herkes öyleydi. E, sonra işte o 6 dakikalar e, madem böyle konulu şeyler çıkıyor bir e, şey değil de siz söyleyin. Ne deniyor ona? E, Beşim serbest çağrışım. Serbest çağrışımla değil de böyle bir konulu metinler yok. O zaman bunu kitaplaştırabiliriz dedik ve o şekilde kitaplaştı. Yazmaya başladığımızda ben de hala iyi bir yazı nasıl yazılır, işte araştırmalar nasıl yapılır o konuda dediğim gibi eğitimler almaya, kitaplar okumaya devam ediyorum. Önce bir ön çalışma yapmak gerekiyor. Yani mesela bazen benim zihdimde bir konu oluyor o konu bana çok önemli gibi görünüyor. Ama biraz çalıştığında o kadar da önemli olmadığını, aslında o kadar büyük bir yer işgal etmediğini görebiliyorum. Mesela vazgeçiyoruz o konuda. Yani bir konuyu hemen direkt yazmaya başlamayın. Önce küçük de olsa bir araştırma yapın. Ben tabii dini konular için e, bilhassa bunu söyleyeceğim. Veyahut da mesela işte psikoloji olabilir, sosyal meseleler olabilir. Size çok önemli gelir. Yani bütün dertlerimizin devası şuradaymış gibi gelebilir. Ama küçük bir araştırmayla aslında bunu o kadar da önemli olmadığını görürsünüz, vazgeçersiniz. Hmm. Efendim, bir malzemeye bir bakmak, yani bu konuda neler yazılmış, ne var, işte bilgi, nerelerden bilgi alabilirim, şöyle kabaca bir malzemeye bakmak. Bir de ben şeyi çok seviyorum, yani bir konuyu işte son mesela yazdığım konulardan biri, işte gençlere yönelik din dili nasıl olmalı, Diyanet böyle bir yazı yazmıştı. Onu yazarken, mesela işte yolda giderken aklıma bir şey geldiğinde not alıyorum. İşte biriyle konuşurken aklıma bir şey. Yani çünkü o konu artık benim kafamda ve e, hani neredeyse gece gündüz onu düşünüyorum. E, her şey yani günlük hayat televizyonda duyduğunuz bir cümle işte ne bileyim bir günlük konuşmadaki muhabbetin içindeki bir cümle hep size artık o konuyu çağrıştırıyor. Kafanızda o konu var, e, pencereler açıyor. Onları kaçırmamak. Yani onları hemen not almak gerekiyor. Öyle e, rastgele yani. Mesela e, defter sayfasıyla 7-8 sayfa not almışım. E, o konuyla ilgili fikirlerimi. Küçük bir çalışma da, araştırma da yapmışım. Daha sonra işte onları e, meclis ederek yazmaya gayret ediyorum. Hı hı. Birikimle. E, şimdi sizinle ilgili bir şahsi soru da vardı. Az önce biraz cevabını verdiğiniz için ben onu araya sıkıştırmak istiyorum. Hı hı. E, i̇şte yaşları birbirine yakın üç çocuğu, sonrasında hı. torunu, sonrasında yoğun bir çalışma hayatı, tüm böyle e, işte... Arada alt çıkan altı kitap. Bunlarla birlikte hocamız acaba o çalışma azmini, üretmez bir nasıl kaybetmiyor? Devamlı nasıl hep bir şeyleri üretmeye ve e, insanlara faydalı olmaya çalışmaya devam ediyor gibi bir soru vardı. Biraz az önce cevapladığınız gibi geldi bana ama eklemek istediğiniz bir şey var mı diye tekrar sormak istiyorum. Yani ederim. işte o şeye tekrar dönelim. Çok kuvvetli evetleriniz varsa bazı şeylere hayır diyorsunuz. Yoksa hepiniz için 24 saat var sadece. Hı -hı. Ve e, bir de benim zihniyetim şudur Fatma Hocam. Eğer benim elimde küçük de olsa bir imkan varsa o imkanla ben bir zamanı satın alabileceksem zamanı satın almayı tercih ediyorum. O parayı veya o imkanı saklamaktansa. Bilmem anlatabilir miyim? İşte bir işi şöyle bir ile veya birisinden yardım alarak e, çok daha kısa sürede yapabileceğim. Ama Hı -hı. o parayı veya saklayıp veya o yardımı istemeyip o işi ben altı saatte yapacaksam ben kesinlikle birinci şıkkısı seçiyorum. Yani vakit benim için e, bütün yatırımlara değer. Yani parayla vakit satın alabiliyorsam satın almam gerektiğini düşünüyorum. E, bir. ikincisi e, teferruata kaçmamak gerektiğini düşünüyorum günlük hayatta. Yani yeme içme, giyim, kuşam. Bunların hepsini de seviyorum. Heh, onu da söyleyeyim. yani <gülüyor> Bu açıdan çok kuvvetli. Yani ya güzel güldüm Güzel yemeği de seviyorum. Hani itiraf edeyim. Nefsimi terbiye ettim de bunları artık canım istemiyor anlamında düşünülmesin. Hakikaten seviyorum. Bunlara zaman ayırmayı, bunlarla bunlarla meşgul olmayı hoşnut oluyorum. Fakat Hı -hı. E, kolaylaştırmayı ve basite indirmeyi mümkün olduğu kadar tercih ettim. Mesela işte örnek vereyim muhabbet olsun diye. Bu Ramazan'da sahurda sadece yoğurt ve yulaf yiyelim diye anlaştık eşimle. Yani yoğurt ve yulaf menüsü hazırlamak işte içine biraz kuru üzüm falan koyuyorum. Yani ne kadar sürer arkadaşlar bunu hazırlamak? Yani iki dakika bile sürmüyor. Evet. <gülüyor> Mesela on dakika sürsün. Yani on dakikada biz sahuru hallediyoruz. Ama sahura börek açmaya, patates kızartmaya, ne bileyim işte yani bir her ailenin kendine göre şeyleri var, gelenekleri var. Kalkıştığınızda inanılmaz bir vakit yani. İnanılmaz Hı. bir vakit gidiyor. E böyle günlük hayatı kolaylaştırmak. Yardım alabiliyorsan yardım almak, teknolojiden yararlanabiliyorsan teknolojiden yararlanmak. İşte mesela şey yaptım ben, bir 6 ay kadar hocam, şimdi biraz ipin ucu kaçtı, tekrar dönmem lazım ona. Bir 6 ay kadar harcadığım bütün zamanları yazdım. Yani bir defter tuttum, bugün mesela abdest almak dahil, yani üstümü değiştirmek dahil. Bugün neye ne kadar zaman harcamışım? Hepsini yazdıktan sonra altı ay. Altı ayı şunun için söylüyorum. Yani mesela bunu iki hafta yapsanız ölçü vermez size. Çünkü o iki hafta hayatınızda sıra dışı bir iki hafta olabilir. Ama altı ay yaptınız mı kendiniz hakkında bayağı bir karar yani vermenize yardım ediyor. Ee, şunu gördüm. Ee, en yani Uykudan sonra en büyük zamanımı yol alıyor. Evet. Hmm yolda geçirdiğim vakit İstanbul'da. O zaman e, yolda geçirdiğim vakitleri minimize etmeye karar verdim. Yani falan yerde e, daha ucuzmuş bir şey veya daha e, işte çeşit varmış bilmem ne bana oraya gitmiyorum. Yani en yakında işte gözlüğümü mahalledeki gözlükçüden aldım. Hı -hı. Yani en yakında ne varsa ee, onlarla yetinmek gibi ee, veya işte üst üste bindirmek gibi yani bazı şeyleri ee, aynı anda iki iş yapmak gibi ee, bu biraz da sizin e, şeylerinize kalmış yani becerilerinize veya da e, motivasyonunuza kalmış ama e, şey yapılabiliyor Zaman üretilebiliyor yani. O 24 saatin içinde zaman üretilebiliyor. Bir tek arkadaşlara şunu tavsiye ederim. Bunu genç arkadaşlar bilhassa yani orta yaş ve üzeri artık çok zorlanıyor bunu yapmakta ama gençler yapabilir. Konsantrasyon kabiliyetlerinizi artırmaya bakın bilhassa kadınlar. Yani bizim böyle işte bir odaya kapanacağız. Çalışma odamız olacak. Dışarıda hiç sesi olmayacak. İşte böyle kimse bizi rahatsız etmeyecek. Telefon bile çalmayacak. Yani kapı çalıyor, kargo geliyor. işte ne bileyim çocuk düşüyor, bir şeyler oluyor. Ee, ocak taşıyor. İşte devamlı bir şeylerle meşgul olmanız gerekiyor. Ee, dolayısıyla eğer siz böyle en ufak bir şeyden konsantrasyonu bozulan odaklanamayan, işte odaklanmak için yarım saate, bir saate ihtiyacı olan öncesinde filan yapınız varsa e, işiniz yaş yani. Onu söyleyin biraz argo bir tabirle. <gülüyor> Ama ben eğitimle e, giderilebileceğini düşünüyorum. Ben çok namusait şartlarda bir evde büyüdüm çocukluğumda. Yani böyle odamız falan hiç olmadı hayatımız boyunca da bir çalışmak için bir köşe bulmak bile mucizeydi. Yani masada değil, mesela işte koridora koyduğum bir sehpada çalışıyordum ben ilkokula falan giderken. Çok kalabalık, küçük bir ev, çok kalabalık bir ev, çok olaylı Böyle Türk filmi gibi, sanki evde devamlı bir film çevriliyormuş gibi yani böyle çok olaylı bir ev. Efendim o şartlarda e, okumaya ve çalışmaya Allah rahmet eylesin bizi çok motive ederdi. Efendim gayret ettik. O, onun beni eğittiğini düşünüyorum. Yani her ortam mesela ben 10 dakika için bile bir yazıya oturup bir, bir cümle oraya ekleyebilirim veya 10 dakikalığına ciddi bir kitaptan bir bölümü veya anstropediden bir maddeyi e, beşer dakika aralarda gelip okuyarak bitirebilirim. Nerede kalmıştım diye bir sıkıntı yaşamam yani büyük ülküde. E, bunu çok büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Ama bu nimetin e, vehbi değil kesbi olduğu kanaatindeyim bir <gülüyor> Yani çalışarak bunu elde edebilir arkadaşlar. Eğer bunu başarırsanız e, hayatınızdaki küçük aralıklarda çok muazzam işler, ortaya çıkarabilirsiniz. Yoksa işte e, kim de yılda birkaç ay daha başında bir kulübeye gidiyor. O kulübe, Wittgenstein miydi? Wittgenstein galiba. Hı -hı. Efendim daha başında kulübesi var. İşte birkaç ay yılda oraya gidiyor, kapatıyor kendisini ve eserlerini orada yazıyor. Hani böyle bir lüksünüz varsa bütün işleriniz görülüyoruz. daha başındaki kulübenize gidebiliyorsanız ne mutlu. Ben o kulübeyi kendi iç dünyamda inşa edip Böyle bir 10 dakikalığına okulübe geçebiliyorum yani. Evet. evet. Aslında o mükemmel iğnenin düşmandır diyoruz ya yapacağım. Hep evet. böyle en doğru zaman, en hazır olduğumuz her şeyin evet. çok böyle uygun olduğu zamanı bekleyerek çok kaçırıyoruz. Evet. Bunu da çok güzel böyle örneklendirmiş de oldunuz. Allah evet. razı olsun. Evet. Peki ben yine böyle yazarlıktan devam ediyorken, yazmak şu an sizin için bir ihtiyaç mı yoksa bir sorumluluk gibi mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ki, e, şimdi ciddiye aldım bu soruyu. Bütün sorular ciddiydi de e, ilk defa doğrusu ben de şimdi düşünüyorum. <gülüyor> bir ihtiyaç mı benim için? Olmazsa olmaz mı? Şöyle benim için olmazsa olmaz sanırım ihtiyaç e, bir şeyleri paylaşmak. Ben paylaşmayı yani bildiklerimi, okuduklarımı, düşündüklerimi paylaşmayı çok seviyorum. O kadar ki mesela bir kitabı bile bitiremiyorum. Daha bitirmeden eğer o kitap çok güzelse etrafımdakilere, oradakilere bakın ne diyor burada. İşte post yapıyorum hemen böyle bir güzel kitap var falan diye. Bu paylaşma işini çok seviyorum. Bunun tamamen böyle çok ihlaslıca, sırf Allah rızası için olmasını ümit ediyorum. Ama öyle olduğunu da düşünmüyorum. Yani şöyle e, nasıl diyeyim size nefes almak gibi bir şey. hani Bunu yapa, yaptığımda iyi hissediyorum kendimi. Yazmak da bunun bir parçası ve özellikle de e, az önce kısaca böyle üstten geçtim. E, hem kişisel hayatımdaki bazı hadiseler beni böyle daha çok yazmaya yönlendirdi. Hem de bu pandemi işte e, sebebiyle sonra bu dijital dünya Dijital imkanların artmış olması, evden çıkmadan istediğiniz gibi programlar yapabilmeniz e, paylaşma imkanını çoğalttı. Dolayısıyla hani yazmak benim için olmazsa olmaz değil ama paylaşmak olmazsa olmaz. E, okumak olmazsa olmaz. Yani okumayı çok seviyorum. Ee, biraz düzensiz bir okuyucuyum böyle bir hedefe yönelik okumayı değil de daha dağınık her alandan böyle hoşuma giden dikkat çeken her şeyden okumaya çalışıyorum onun da herhalde bir e, atmosfer oluşturduğunu ve e, daha geniş bakabilmeyi inşallah öyle ümit edelim e, sağladığını düşünerek kendimi afıtıyorum evet. <gülüyor> i̇nşallah. aslında benim bir sonraki sorum da yazmak mı okumak mıydı? şu an cevabımı aldım hiç sormuyorum Tabii ki okumak değil geçiyorum direkt Evet. Yani okumazsanız olmaz ama yazmazsanız olabilir herkes yazmak zorunda değil ama bence herkes okumalı herkes okumalı yani oku yazar olan herkes evet. ee, peki hocam e, keşke ben yazmış olsaydım dediğiniz bir kitap var mı? yine ha. böyle büyük sorulardan Evet. E, keşke ben yazmış olsaydım dediğim cümleler oluyor Hı. Böyle çok güzel ince işçilikli böyle hani sade ama çok üzerinde çok konuşulabilecek e, güzel cümleler oluyor. E, böyle ayrı bir başlıkta onları e, not etmedim, kaydetmedim. E, fakat böyle çok imrendiğim e, yazarlar var yazısına. İşte mesela Salah Birsel'i çok beğeniyorum. Ondan sonra ilk aklıma gelen isimlerden. E, onun gibi böyle şıkır şıkır böyle neşeli ve e, zekice e, yazılar yazmayı isterdim e, doğrusu. Hı hı. E, böyle, bunu böyle söyleyebilirim. Tamam. Peki böyle mutlaka okunmalı dediğiniz e, kaynaklar varmış. Çünkü hani dediğiniz gibi çok farklı kaynakları da öneriyorsunuz. Bazen roman, bazen e, daha dini kaynaklar, bazen psikoloji, bazen felsefe. Ama hani evet. çok şey katar dediğiniz bir eser geliyor aklınıza? Yani ben... E, gerçekten e, beylik olsun diye söylemiyorum. E, hatta Kur'an-ı Kerim'den bile önce yani Kur'an mealimden bile önce siyer okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, Kur'an-ı Kerim o şahsın yani Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin e, hayatı üzerine indi. O olaylar üzerine indi. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamamız için oluşturulacak zemin e, siyerdir. E, ama bu siyeri de sadece e, işte bütün klasik siyer kitaplarımızda olduğu gibi şu tarihte doğdu, işte şu tarihte evlendi, şu tarihte Kabe'de hakemlik yaptı, şu tarihte vahiy aldı, ondan sonra da işte hicretler, işte ondan sonra savaşlar falan gibi e, daha çok böyle e, nasıl diyeyim, sosyal ve siyasi hadiseler, askeri hadiseler üzerine yazılır siyer kitapları. Zaten siyer adı üzerinde de o demektir. Ondan ziyade daha böyle günlük hayatını, Peygamber Efendimiz'in günlük hayatını, ahlakını, karakterini bize anlatan metinleri de yani şemail ve işte hadis kitaplarında yanına ekleyerek ben peygamber Efendimiz'in bize daha detaylı anlatan bütün metinleri baş köşeye koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak onun üzerine yani tabii siyer ve İslam tarihi hadis külliyatı bunları bitiremezsiniz. Bitirmeyi de beklememelisiniz. Ama temel bir temel siyer bilgisinin üzerine Kur'an okumanın çok daha etkileyici, çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle. Yani e, olmazsa olmaz en temel başlangıç noktası olarak burayı düşünüyorum ben. Hı -hı. Yoksa her alanda işte psikolojiden de, e, sosyal bilimlerden de, edebiyattan da bunu mutlaka okumanısınız dediğimiz listeler herkes tarafından yapılıyor Hı -hı. daima. Ben biraz e, kitap tavsiyesi konusunda çok mütereddidim. Ancak şunu söyleyebilirim. Ben bu kitabı çok beğen diyebilirim. Yoksa o kitap sizin için hiç gerekli olmayabilir, e, acil olmayabilir, e, şu an için ihtiyaç olmayabilir işte dediğim gibi. E, ama benim için, benim, benim tam zamandır çok hoşuma gitmiştir. İçimde bir şeye karşılık gelmiştir, bir yerlere karşılık gelmiştir. Çok kişiseldir yani, özellikle de sanat ve edebiyat içerikli metinler deki zevk çok kişiseldir yani bütün dünyada çok satar klasikler arasına girer siz beğenmezsiniz o kadar yani o çok normaldir bence evet ee, şimdi takipçilerimiz artık az çok tanıyoruz büyük ihtimal siyah önerisi de isteyecekler ee, ne, o istedikler? zaman bu siyah kitap önerisi isteyecekler evet. bence o yüzden bu söylediğinizden ışıkla yani kendi yollarını kendileri bulsun herkes gibi bir şey diyelim mi yoksa <gülüyor> mutlaka okumalı dediğiniz siyah kaynağı geliyor mu? Yani başlangıç olarak ben artık saklamıyorum her yerde söylüyorum gerçi akademik dünya pek ismini zikretmiyor tavsiye edilen kitaplar arasında ama ben çok beğeniyorum Celalettin Vatandaşı'nın Hazreti Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti kitabını bir bir de Ali Yardım'ın Şemail kitabını yani ilki, ilk söylediğim iki cilt ikincisi tek cilt yani üç cilt bu üç cildi üzerinde dura dura düşüne düşüne sindire sindire okumak gerektiğini düşünüyorum şöyle okumak Fatma Hocam hı hı. yani öyle olmalı ki mesela bir i̇şte, rimaune faciasından sonra peygamberimiz dua etmişti ondan önce hiç beddua etmemişti dese birisi siz bir rimaune nedir o facia nedir falan diye hiç düşünmemeniz lazım yani günlük hayatta işte beddua mesela peygamberimiz hiç beddua etmemiştir diyor insanlar hayır etmiştir yani ama şahsi için etmemiş. İşte siyer bilmeniz o hadiseleri bilmeniz böyle günlük hayatta yaşarken Hemen peygamberi hatırlamanıza yardım edecek kadar iyi vakıf olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bir metni yazarken mesela bu metni ben peygamber efendimizin huzuruna okusaydım, ona sunsaydım nasıl karşılardı? Tahmin edebileceğiniz kadar onu tanımanız lazım. Yani. Çünkü biz e, tabii ki e, Allah Teala'nın huzuruna da, tabi sunulacak bütün amellerimiz orada çıkarılacak karşımıza. Ama hani bir insani ilişki boyutunda onu daha kolay hayal edebiliyoruz. Daha yakın bize, daha yakın Hı -hı. hayal edebiliyoruz. Cenab-ı Hak'la farklı bir ontolojik boyuttayız. Onu ancak zoruna vardığımız zaman anlayacağız. Ama Efendimiz'i hani gözümüzün önüne getirip e, huzurundaymış gibi hissedebiliriz. Efendim, e, oradan başlayabiliriz en azından Allah'ın huzurunda hissetmeye kendimizi. Ve e, onu o kadar iyi tanımalıyız. Yani şöyle diyeyim daha net bir şekilde. Mesela siz e, diyelim ben sizi o kadar iyi tanıyorum ki e, bir metin yazdım veya bir post yazdım. Ya bu Fatma'yı Fatma, Fatma Hoca'yı kırarım yani bununla. Ya da bu bunu çok beğenmez ee, diyebilmemle diyebilecek kadar sizi tanırsam o zaman e, nasıl diyeyim hani her konuda sizi dikkate alırım ve bu sağlıklı bir dikkate alma olur anlatabildim mi bilmiyorum ben e, o kadar yakın tanımamız gerektiğini düşünüyorum efendimize yani şurada şöyle yapardı bu konuda böyle yapardı burada o olsaydı şöyle davranırdı diyebilecek kadar e, abartmadan onu böyle ilahlaştırmadan e, tanımak gerekliymiş inşallah e, peki böyle sona doğru yaklaşırken Esma Hüsna ile ilgili gelen özel sorunlar var demiştim onlara ben birazcık ağırlık vermek <gülüyor> istiyorum öncelikle burada da az önce sorulmuş stoklarla ilgili bir soru var stok ulaşılmıyor kitaba ulaşamıyoruz gibi ha, evet. e, yakın zamanda gelecek diye bir bilgi var evet. doğru mudur? Yani Diyanet e, yeni baskı yapıyor şu anda, ben de bildiğim kadarıyla. Hı hı. Biraz tabii Diyanet'te e, daha doğrusu kurumsal e, ne diyelim kurumsal yayınlarda prosedür biraz daha ciddi. Yani işte belli mak makamların, mercilerin onaylaması gerekiyor vesaire. Ama ba yeni baskı yolda yani. Tamam, teşekkür bir diğer soru, biraz da hani ilk yazılar daha kısa oldu demiştiniz hı hı. az önce de. Hani tekrar bir genişletme, yeni bir çalışma gibi bir plan var mı yoksa bu, bu, bu mudur? Yani öyle bir şey konuşmadık hı hı. arkadaşlarla. Zaten de sonu yok. Yani onu genişletmenin Aynen. sonu yok, düzeltmenin sonu yok. Fakat ben bir teklif etmiştim. Yani yeni bir baskı yapacağınız zaman eğer önceden hani planlarsak böyle bir, bir iki düzeltme, bir iki ekleme yapabiliriz diye ee, henüz üzerinde anlaştığımız bir e, takvim yok. Hı hı, tamam. Ee, şöyle şimdi esmalarla ilgili genel yine daha özel sorulara giriyorum. Mesela bir takipçimiz kendi esmamızı nasıl buluruz? Hmm. diye bir soru sormuş. Evet. Şimdi bu Esma-i Hüsna'nın arkadaşlar son derece istismar edildiğini ee, ve böyle bir takım metafizik e, meraklar için kullanıldığını e, görüyoruz bir şey diyemiyoruz yani e, özgür bir dünya herkes istediğini yapabiliyor herkes hı hı. her şeyi kullanabiliyor kendisine malzeme olarak. Onun için bir defa bu konuda dikkatli olmak lazım. Kendi esmamızı bulmaktan ne anladığımı ben şimdi söyleyeyim. Hı hı. E, Muhittin bin Arabi Hazretleri diyor ki her insan bir esmanın mazharıdır. Yani e, Veya bir esma grubunun yani birkaç ismi de olabilir. O çünkü onun teorisine göre bütün varlıklar e, ayağını sabit edilen Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki e, taslaklara esma feyz-i mukaddes denen bir taşmayla e, esma Yusna'nın o e, kalıplara tecelli etmesiyle dünyaya varlık alemine gelmişlerdir bütün varlıklar yani her birimiz onun teorisine göre her birimiz de bir veya birkaç esma e, tecelli etmiş ve biz o isimlerin tecellisi olarak bu dünyaya gelmişiz e, dolayısıyla insanın Hangi ismin tecellisi olduğunu bulması, kendisini gerçekleştirmesi için o iç dünyasındaki biriken enerjinin onu sıkıştırmasını engelleyip o enerjiyi hani kullanabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için hangi ismin kendisine tecelli ettiğini, daha doğrusu hani mahkûl ileh deniyor buna eskiler, ne için yaratıldığını bulması gerekir. Bu bir süreçtir. Fatma Hocam ve e, hani ne yazık ki diyelim e, burada ünlem var. Efendim Cenab-ı Hak bizi bir prospektüsle yaratmadığı için yani bu kulumu için yarattım şu alanlarda çok e, kullan, kullanışlıdır, özellikleri uygundur diye bir bilgiyle yaratmadığı için bunu bulmak bizim kendimize kalıyor. İşte insanın kendini arayışının bir parçası da bu. Burada e, zaman kaybetmemek için işte ailenin başlangıçta daha sonra öğretmenlerin özellikle anaokulu ve ilkokulu öğretmenlerinin hayat, hayati önemi var. Yani çocuğun yeteneklerini yetenek diyelim biz buna, kapasite diyelim bunları keşfedip o alana yönlendirilmesi onun zaman kaybetmesini engelliyor. Fakat bu arayış her zaman böyle ilkokul döneminde falan sona ermiyor. Hayat boyu devam ediyor. Ben bunu bir çok tecrübeli, uzun yıllara dayanan, klinik tecrübesi olan, yaşı benden büyük bir psikologla konuşmuştum. Yani şey değil, seküler camiada bir psikolog hanım. Dedim ki insan kendisinin ne için yaratıldığını, yani ben ne için yaratıldım, bu dünyada nasıl bir yer işgal ediyorum, bunu nasıl bulabilir? Ee, sizce. Bana dedi ki bana çok güzel bir cevap oldu onun verdiği e, açıklama. Dedi ki, e, sizin e, sizi diğerlerinden ayıran niteliğiniz, yani o kapasiteniz içinizde bir nehir gibi çağlardı. Mesela bakın benim paylaşma isteğim, anlatma açıklama isteğim e, yani geriye doğru baktığımda bütün foto, aklımdaki bütün fotoğraflarda ben anlatıyorum. 3 yani yaşından beri belki e, detaylara girmeyeyim dolayısıyla onu bulmaman imkansız dedi yani o bir nehir gibi çağlar ve bunu kapatırsanız yani mesela onu yaparken Abraham Maslow da biraz bunu açıklıyor e, o, o işi yaparken kendinizi gerçekleştireceğiniz alanda mesela zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Mesela az önce diyorlar ya nasıl vakit buluyorsunuz? Yani vakit siz nasıl bulamıyorsunuz dersiniz. Yani o iş sizin için o kadar büyük bir ihtiyaçtır ki o kadar hani nasıl diyeyim nefes almak gibi su içmek gibidir ki. Mesela ben söylüyorum bazen insanlara ya yani ben bir hafta on gün geçip kitap okumadığımda böyle hiç yeşillik yememiş, hiç su içmemiş, devamlı patates yemiş bilgi mi hissediyorum kendimi yani? İçimin kuruduğunu hissediyorum. Hani fiziksel olarak öyle hissediyorum gerçekten. Hani dolayısıyla bunu e, hissedersiniz yaşamınızda. Bunu bulmak bana göre çok kolay. Yani bu açıdan. Asıl zor olan e, sizin bununla yetinmemeniz. Yani tasavvuf bize, işte psikoloji diyor ki tamam bunu buldun, kendini gerçekleştirdin, harika. Tamamladın, varoluşunu tamamladın diyor. Tasavvuf diyor ki hayır diyor, sen daha ilk adımı attın diyor. Çünkü o ne var, bunu herkes bulur diyor. <gülüyor> ee, yani kabaca anlatıyorum ben asıl şimdi asıl diyor ne yapman lazım sende potansiyel olarak bulunan çünkü diğer o mahul kaleh olan isimler çok öne çıkan isimler ama diğerleri de sende potansiyel olarak var onları da şimdi çalışıp cevher bir cevher maden kazar gibi Çalışıp onları da tezahür ettirmen lazım. Çünkü insan-ı kamil bütün esmanın bir denge içerisinde tezahür ettiği kişidir. Onun da en mükemmeli örneği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Yani Ali'in ismi de Hakim ismi de Gafur ismi de işte bütün isimler sizde bir denge içerisinde tecelli ettiği zaman siz insan-ı kamil olmuş olursunuz. Yani kendini gerçekleştirmek bunun ilk basamağı. Öyle evet. diyelim. Evet. <gülüyor> evet. Burada biraz yapayım. tasavvuftan yardım almış mesela eskiler. Rüyalarımız çok önemli bir göstergedir. Fakat biz bu ilimlerle bağımızı kestiğimiz için modern dünyada rüya tabiri bir safsataya maalesef indirgendiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her gün sabah namazından sonra sahabenin rüyalarını dinleyip onları yorumladığını ve güneş doğana kadar bunu yapıp ondan sonra kuşluk namazının ilk kısmını ona işrak demişiz biz sonradan kılıp sonra evine gittiğini söylüyor mesela rivayetler rüyalar çok önemli bir göstergedir. Bunları doğru tabir etmek, doğru okumak ona göre sizi yönlendirecek eski hani kitabi anlamda söylüyorum mürşid Kamiller olması mesela bunlar ihtiyaçtı şimdi tamamen sahipsiz kaldık. Çobanını kaybetmiş sahipsiz oraya buraya dağılmış bir sürü gibiyiz Hanginiz e, kendi başına yolda bulabilirse o kurtuluyor ancak. Evet işimiz daha zor. Ee, yine hocam e, ben direkt süre çok aşmasın diye direkt geçiş evet. yapıyorum. Ee, esmalarla daha çok hemhal olmak için e, ne yapmalı? Ee, biraz daha biz sayılara da bu konuda biraz takılıyoruz Hı -hı. ya milletçe. İşte kaç tane çektik, hangi vakitte çektik gibi. Bunlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Hı -hı. Evet, ben sayıları almadım kitabıma. Çünkü sayılarla ilgili hiçbir sahih rivayet yok. Yani sünnette böyle bir rivayet yok. Ve Esma-i Hüsna ile ilgili söylenen bütün sayılar Evcet hesabıyla yapılan sayılar. Evcet hesabına da lütfen dinleyici arkadaşlar, işi ciddiye alanlar İslam haskümetinden bir baksınlar. Evcet diye bir madde var. Orada bakabilirler. Evcet hesabı Yahudilerden Müslümanlara geçmiş. Efendim harflerin her birinin sayısal bir karşılığı olduğunu düşünen ve o sayıları toplayarak her kelimenin hangi sayıya, hangi rakama karşılık geldiğini bulan bir hesaplama biçimi. E, geleneksel anlamda tarih düşürmek vesaire gibi edebiyatta mesela çok kullanılmış, güzel. Ama dini anlamda bir bağlayıcılığın olmadığını bilelim. Yalnız e, bu sayıları ben şu açıdan hani Bazıları böyle olduğu için külliyen reddediyorlar. Sayı önemli değil falan diyorlar. Fakat ben insan psikolojisinin kendisine hedef koyma açısından bu sayı herhangi bir sayıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Mesela işte hep örnek veriyorum. Günde 5 bin adım at diyor bize doktor. 4950 olmaz mı? 5100 olursa olmaz mı? E, tabii ki olur. Ama bize bir hedef koyuyor. Yani bakıyoruz mesela bugün ben bin adım atmışsam, ay biraz daha yürümem lazım diyoruz. Yani çünkü eğer öyle bir hedefimiz olmasaydı Bugün yürüdüm bayağı derdik. Kendi kendimize hmm. yürürdük. İşte bu sayıların da böyle bir motivasyon, böyle bir disiplin aracı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ister o evce tesabüyle hesaplanmış sayılarda olsun, isterse kendiniz mesela deyin ki benim işte baktım kendime Esma Hüsna bir de her Esma kitabında yok ama benim yazdığımda da var. Mesela Ali Osman Tatlısun'un kitabında da var. Başka birkaç Esma kitabında da gördüm. Bu isim bir insanda tecelli ederse onun ahlakı nasıl olur diye bölümler var. Oralara bakıp kendinizin eksik olduğunuz. Yani bu isim mesela gafur ismi tecelli ederse bir insan şöyle olur. Mesela kusurları örter, kusur görmez, insanlarda kusur aramaz ise ama sen öyle değilsen birine baktığında hemen böyle kusur görüyorsan demek ki bu gafur isminin çalışmaya biraz ihtiyacın var senin. Hem onu şey olarak psikolojik olarak kendini eğit çalış. Hı hı. Ama aynı zamanda da zikir olarak zikret. Çünkü o da bir duadır. Ya Gaffur bende tecelli etmektir yani. Peki nasıl yapacağım? İşte ya onun Ebcet hesabına hesaplanmış sayısıyla bir vakitte çekersen veya hı hı. kendi kendine de her namazdan sonra bir tesbih çekeceğim. 100 tane çekeceğim de. Yani kural yok sayılarla ilgili ama kişi kendisini motive etmek için o sayılara ihtiyacı var. Bana göre dolayısıyla da sayılardan da yardım almakta yarar var kaynağını bilmediğim bir rivayette şöyle deniyor bu Esma-i Hüsnay'ı en güzel zikretmenin vakti sabah namazından sonra kübleye müteveccihen tahareti tahammü ile Oturup böyle bunu zikretmektir sayısınca, her birinin sayısınca. Şu açıdan bunu çok önemsedim. Çünkü sabah namazından sonra çekmek demek e, hocam. Yani siz sabah namazından sonra Cenab-ı Hakk'a yönelerek diyorsunuz ki Ya Rabbi benim gafur ismine ihtiyacım var. Lütfen bana bu isimle tecelli et. say işte 300 çektiniz diyelim. Bir taraftan böyle o duayı yaparken bir taraftan da zihninize ne demiş oluyorsunuz? Bugün gafur ol yani gafur ismine dikkat et yani bu senin hedefin bak yani günlük hedef koymuş oluyorsunuz kendinize bunlar hep tecrübe edilmiş e, efendim eğer dini hani Kur'an ve sünnette bir delili olmasa bile e, tasavvuf eğitiminde tecrübe edilmiş yöntemlerdir e, dağları gölleri yeniden ölçmeye gerek yok bu yöntemlerden yararlanmak lazım evet. hem doğa hem de kendimizi hedef belirleme evet. açısından evet. çok evet. kıymetli yani, oldu kendimize yani. de terkim Düşünüyorum. Evet. Şimdi hocam ben son sorumu soracağım. Bu yine yorumlarda olan bir bilgi teyiti sorusuydu. Ee, Okumda için ben de tekrar aktarma ihtiyacı hissettim. Doğru mudur, yanlış mıdır gibi. Biz hep şeyi söyleriz zaten. Hani sabır diye dua edilmez. Sabır istediğimizde çünkü dert gelmesi gerekir önce gibi. Evet. Ee, e, kendimiz mesela... söylüyor bunu. Böyle bir Hı. hadis var. Evet. evet. Bunun gibi aslında biz e, hasta değilken ya şafi ismini çekmek ya e, da bir ihtiyacımız yokken bu isimleri daha çok anıyor olmak diğerlerine hı hı. göre. Acaba bunun e, bununla imtihan edilmeye sebep olur mu? Esmaları e, biraz daha anlamına e, uygun olarak mı çekmek gerekir gibi bir soru vardı. Evet. Doğru mudur diyerek. Şimdi e, Araf suresine bir ayet var. وَلِلَّهِ الْاِسْمَا اُلْفُسْنَا فَدْرُوهُ 180. ayet. Allah'ın Esma-i vardır, ona onlarla dua edin diyor. Hı hı. Ve e, Efendimiz'den gelen bir rivayet, Buhari ve Müslim ittifakla diyorlar e, rivayet etmişler. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi vardır, kim onları ezberler ve sayarsa cennetliktir diyor. Fakat bu 99 ismi Buhari ve Müslim'deki rivayetlerde yok. Tirmizi'deki rivayette o 99 ismi sayıyor Tirmizi. Dolayısıyla ulema diyorlar ki bu hadisin metninde olan bir şey değil, bir e, sa, e, tablo değil. E, Tirmizi'nin eklediği bir tablo diyorlar ama bu konuda çok e, şey var, e, tahkikat var yani çalışılmış üzerinde. E, e, şeyler var. Farklı farklı görüşler var. Elhasıl ne olursa olsun İslam dünyası bu 99 liste üzerinde neredeyse ittifak etmiş. Yani Esma-i dediğimizde biz Tirmizi rivayetinde geçen Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik, Ya Kutlus diye o sırayla zikredilen e, isimleri biliyoruz. Ve bu tabloda birbirine zıt olan isimler bir arada zikrediliyor. E, bazı isimler yok. Mesela Şafii ismi o tabloda yok zaten Cenab-ı Hakk'ın isimleri sayısızdır yani kendi varlığı sınırsız olan gücü kudreti sınırsız olan bir varlığın niteliklerinin sınırlı olması düşünülemez Esma-i onun nitelikleri evsafı olduğuna göre mutlaka o da sınırsızdır. Efendimizin bir duasında söylediği üzere bize bildirmediğin, kendine sakladığın isimlerinle de sana yalvarıyorum diyor Efendimiz. Anlıyoruz ki yani sınırsız Esma-i Fakat o hadiste geçen 99 sınırına ihsa isimleri diyorlar. Yani saymak, ezberlemek ve saymak. Dolayısıyla ben arkadaşlarımıza bu listeyi ezberlemelerini tavsiye ediyorum. Hı hı. Ve eğer bir tereddüde düşmüşlerse, ya ben şu ismi çekeyim mi, çekmeyeyim mi diye bu listenin tamamını okumalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. Çünkü orada e, yani tabirimi hoş görün, e, eğer bizi başımızı derde sokacak bir isim varsa ona ilaç olacak bir isim de var. Yani onların hepsi bir arada. Zıtlar bir arada. Dar ve nafi, muiz ve müdil hepsi bir arada. Ee, ama mesela Şafii ismini çekmekten ben sağlıklıken hiç rahatsız olmam. Çünkü kalp hastalıklarımız var bizim. Manevi hastalıklarımız var. Onlara da şifa istiyoruz Allah Teala'dan. İlla yani beden bedenden ibaret değiliz ki kendimizi fiziğe indirgedikten sonra böyle Tereddütler bizim zihinlerimize daha çok oluştu. Dolayısıyla böyle bir tereddüt varsa bütün isimleri zikretmek, o listeyi ezberlemek tabii böyle bir müjde var çünkü ve hepsini bir beraber zikredip arkasından da duamızı yapmak en sağlıklı yol olacaktır. İnşallah. İnşallah hocam. Aklınızda sağlık. Ben böyle biraz soruları toparladım. Sizin evet. eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, Esma-i ile ilgili ezberlemeyi bir defa tavsiye ediyorum. Hı hı. Çok tavsiye ediyorum. Onu tekrar vurgulamış olalım. Meridyen Gence teşekkür ediyorum. Ee, çalışmalarınız gerçekten çok takdire şayan bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu mübarek günler, saatler hürmetine Rabbim çok daha güzel çalışmalara sizleri muvaffak kılsın. Hep böyle artan bir üveyle güzel işlere imza atmanızı nasip etsin. Hı efendim yazmayı da ihmal etmeyin böyle projeler işte ben de çok böyle vakıf dernek adamıydım yani gençlik yıllarımda projeler işte şu iş bu iş çalışırken insan kendi sine yatırım yapmayı ihmal edebiliyor. Çok sevdiğim bir benzetme var onunla bitireyim. Uçaklarda biliyorsunuz işte o güvenlik bilgileri verilir ya en başta herhangi bir durumda oksijen maskeleri açıldığında ilk önce kendinize takın sonra yanınızdaki çocuğunuza takın diyor. Bu çok önemli. Önemli. Yani kendisini doldurmayan, kendi birikimini artırmayan biri bir süre sonra hazırda olanı tüketmiş olacağı için artık faydalı da olamayacaktır. E, topluma yönelik faydalarınızın sürekli olmasını istiyorsanız kendinizi e, geliştirmeye de, kendinizi zenginleştirmeye de bir zaman ayırmanız gerekir. Bunu dengeli bir şekilde yapmanızı tavsiye İnşallah. ediyorum. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Biz bu sene her üç ayda yeni bir sloganla çıkıyoruz diyelim. Bu sene hep bunlar hep iyilik diyerek çıktık. Burada da vaktinizi evet. ayırdınız, o yüzden sizin haycanızda kızılay ile bir iftar başında bulunduk. Bağışta bu iyiliğe dönüştün diyerek bunlar hep iyilik diyerek buradan da belki başkalarına da vesile olur diye buradan da paylaşmak istedik. Çok çok oldum, tüylerim diken diken oldu. Çok teşekkür ediyorum. Mahcup ettiniz. Allah kabul etsin. Amin. Amin. İnşallah hocam. Ee, sorularda şeyler vardı. Burayı kaçırdım. Şu neydi diye soranlar vardı. Yarını inşallah kaydedeceğiz zaten. Oradan kaçırdığınız kısma ilerleterek hepsini yakalayabilirsiniz. Not alabilirsiniz. Ee, ya da kaçıranlar, kaçırmayanlardan e, rica edebilirler. <gülüyor> Bunu da böyle e, iletmiş olayım. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah'a emanet olun inşallah. Sizden de. Allah'a emanet Görüşmek üzere.